Merhaba, bugün müthiş gurur verici bir haberle başlayalım. Tema Vakfı kurucularından Hayrettin Karaca, İsveç'te her yıl geleneksel olarak verilen Alternatif Nobel Ödülüne layık görüldü. Karaca, İsveç'in Right Livelihood Doğru Yaşam Vakfı tarafından dağıtılan Alternatif Nobel Ödüllerini kazananlar arasında yer aldı. Küresel barış ve güvenlik adına yaptıkları çalışmalar adına 4 kişi veya kurumu ödüllendiren vakıf, bu yıl Hayrettin Karaca'nın yanı sıra Afganistan'dan Simar Samar, Amerika Birleşik Devletleri'nden Jean Sharp ve İngiltere'den Campaign Against the Arms Trade silah ticaretine karşı kampanya örgütünü Alternatif Nobel Ödülü'ne layık gördü. Doğur Yaşam Vakfı, 1922 doğumlu Karaca'nın doğal yaşamın korunması için ömür boyu yorulmaksızın süren desteği ve koruma ile yöneticilik yapmasının yanı sıra etkin çevresel aktivistik adına gösterdiği girişimlerden dolayı ödül verdiklerini belirtti. Bu gezegenin geleceği adına verilen en önemli ödülü alan Hayrettin Karaca'ya, Tema Vakfı'na ve çalışma arkadaşlarına biz de şükranlarımızı tebriklerimizi sunuyoruz. Programımıza popüler bir haberle devam edelim. Ayşe Arman Greenpeace Akdeniz'in son viral videosunda oynuyor ve kutuplara doğru yola çıkıyor. Greenpeace'in gemisi Arctic Sunrise, Kusey Kutbu'ndaki rekor seviyedeki erime'nin sebeplerini araştırıyor. Greenpeace Akdeniz milyonlara ulaşan yeni videosunda ise hem bu kampanyaya dikkat çekmesi, hem de araştırmayı ve gemideki günlerini yazması amacıyla Ayşe Arman'ı kutuplara gönderiyor. Yazılarını merakla bekliyoruz. Arman'ın kendi yaşamında pek de çevreci olduğu söylenemez. Umalım bu kutup seyahati kendisine yeni bir bakış açısı kazandırır ve kanaat önderi olarak iklim değişikliği mücadelesini Geniş kitlelere aktarır. Çünkü zorlanıyoruz bu konuda. Greenpeace, Kuzey Buz Denizi'nde petrol aramalarının durması ve bu bölgede bir koruma alanı oluşturulması için kampanya yürütüyor. Kampanyaya yaklaşık 2 milyon kişi save-the-arctic.org/taksim-tr adresini ziyaret ederek imzalarıyla destek verdi. Avrupa Birliği'nde kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 100 gigawata ulaştı. Başka bir ifadeyle Avrupa Birliği'nde rüzgar enerjisinden 39 nükleer santralin, 52 doğal gaz çevrim santralinin ya da 62 kömür santralinin üretebileceği elektrik üretildi. 57 milyon hanenin ihtiyacı karşılandı. Avrupa Birliği'nde toplam kurulu kapasitenin %11'ini oluşturan rüzgar enerjisi yatırımları son yıllarda katlanarak artıyor. Avrupa Birliği de rüzgardan elektrik üretiminde Almanya 30 gigawatt kurulu kapasitesiyle ilk sırada bu alanda Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından da Dünyada 3. sırada bulunan Almanya zaten nükleer enerjiye veda ediyor. Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları ise artıyor. Türkiye'nin kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi ise Temmuz ayı itibariyle sadece 2 gigawatt. Yani Avrupa Birliği'nin %2'si kadar. Halen inşası devam eden 11 rüzgar enerji santraliyle bu rakamın kısa sürede 2,5 gigawatt düzeyini çıkarılması hedefleniyor ama nerede Almanya'nın 30 gigawattı? Öte yandan kömürlü termik santraller sorun olmaya devam ediyor. Sivas Kangal Termik Santrali'nde Türkiye kömür işletmelerine bağlı kömür madeninin özel bir şirket tarafından işletilmeye başlanması sonrasında yılda 600 bin ton kömür taahhüdüne karşın kömür santralinin 2 aylık ihtiyacını karşılamıyor olması üretimin durmasına neden oldu. İldeki siyasi parti temsilcileri konuyu Ankara'ya taşımaya hazırlanıyor. Bir diğer yer Kütahya'da. 60'a yakın sivil toplum örgütü Seyit Ömer Linnitleri ve Termik Santrali'nin özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi. Kütahya Maden İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Taş bu özelleştirmenin ülke tarihinin en büyük rant aktarımından birisi olacağını söyledi. Ateş bu özelleştirmeyi hangi çıkar odakları istiyor? Bu büyük rantların aktarımına izin verilecek mi dedi. Bütün bu paralar, yatırımlar, fikirler, enerji keşke Avrupa'da olduğu gibi rüzgara harcansa demek Geliyor öncesinin içinden. Google da bunu yapıyor. Google veri merkezine güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi kullanacak kömür değil. Google dün Oklahoma'da bir enerji şirketiyle yaptığı anlaşma kapsamında bu bölgedeki veri merkezi için 48 megawattlık rüzgar enerjisi alacak. Google önceki senelerde de yenilenebilir enerjilere yönelik yatırımlar yaparak Kaliforniya'da inşa edilen 370 megawattlık Ivanpah solar termal enerji santralini de yatırım yapmıştı. Google küresel altöbüt direktörü Gary Demasi şirketin 260 megawattlık yeni enerji kapasitesi satın almayı planladığını ifade etti. Bu arada Apple'da Kuzey Carolina'da yer alan veri merkezi için dev bir solar enerji çiftliği kuruyor. Evet herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine hala kömür nükleer. Geçtiğimiz günlerde Stanford Üniversitesi'ndeki fen bilimleri Enstitüsü uzmanları tarafından yayınlanan organik besinlerin sağlığa Faydaları" ile ilgili çok az kanıt var başlıklı basın açıklaması. Amerika Birleşik Devletleri'nde de olduğu gibi Türkiye'de de pek çok uzman tarafından yetersiz ve taraflı bir araştırma olarak nitelendi. Minnesota Üniversitesi'nden Jim Riddle Stanford Üniversitesi'nin raporu hazırlanırken yeni bir araştırmanın yapılmadığını belirterek çalışmayı yapan ekibin yapılmış araştırmaları incelediğini tamamının USDA Ulusal Organik Gıda Programı mevzuatı yürürlüğe girdiği 2002 yılından da önce yapıldığına dikkat çekti. Buğday Derneği yöneticilerinden Batur Şehirlioğlu da objektif sonuçlarını elde edilebilmesi için besin değerlerinin karşılaştırılması sırasında aynı şartların sağlanması gerektiğini söyledi. E zaten biz kendimiz de anlıyoruz. Her zaman için analizlere de gerek olduğunu düşünmüyorum. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.